Celle alaikou Allahu ya khair alvara, tıddadı Muhammedin ve alâ ve sahbihi ecma'in Kıymetli dinleyenlerimiz Rabbimiz Teala Ramazan şerifin faziletlerinden, bereketlerinden cümlemize azami derecede müstefid eylesin. Amin. Çünkü derecat vardır. Her işte meratip vardır. Herkesin orucu aynı değildir. Herkesin namazı eşit değildir. Ee, tabii ki neden? Herkesin takvası bir değil. Herkesin kuşu bir değil. Herkesin huzuru bir değil. İnsanlar farklı farklıdırlar. Kimisi orucu takva üzere tamamlar. Kimisi takva rahat etmez. Oruç kalkanını deldirir. cevabını bozdurur. Ama tabii Genel manada hadis-i şeriflere baktığımızda, orucun, oruç tutmanın faziletleri hakkında birçok hadis-i şerife ulaşabiliyoruz ki, bildiğimiz manada işte aç susuz ve cinsi münasebetten uzak durmak suretiyle fıkha göre tarif edilen orucu tutanlara mağfiret vaat edilmektedir, cennet söz verilmektedir. Tabii işin incesine derinine ee, gittiğimiz vakitte efendim şartlar ağırlaşır veya da işte makamlar, mertebeler farklılaşır. Ama biz umum Müslümanlara e, göre konuşalım. E, bildiğimiz manada oruç tutanlara çünkü orucun e, avam orucu, e, havas orucu, havasul havas orucu olmak üzere üç mertebesi var. Avam orucu yani sıradan Müslümanların tuttuğu oruç yemekten içmekten cinsi münasebetten kesilmekledir. Bu herkesin bildiği fıkıhtaki geçerli olan oruç şeklidir. Havas orucu seçkin kulların orucudur. Seçkin kulların orucunda ilaveten. Gözüne oruç tutturur, namihreme baktırmaz, kimseye hakir baktırmaz kulağına oruç tutturur şarkı türkü yalan, dedikodu, gıybet iftira duyurtmaz dinletmez, diline oruç tutturur, yalan, gıybet dedikodu, iftira konuşturmaz midesine oruç tutturur şu manada iftarda sahurde haram lokma ağzından geçirmez yani gıdasının helal olmasına dikkat eder bir yani aldığı et besmeleli mi Veyahut yediği ürün efendim, İslami kurallara uygun kesilen bir hayvandan mı yapılmış? E, bunlar ayrı bir şey. Yani gıdanın helal olup olmaması ayrı bir şey. Alınan gıdanın. E çünkü Allah muhafaza işte domuzda satılır, domuz eti bile arayan bulan var yani memlekette haram gıdalar da var, harametler de var Allah muhafaza etsin. Ondan sonra Çiftlikleri bile var, duydum yani. Geçen seneler daha çok konuşuluyordu. Bu konular şimdi biraz konuşulmuyor. Ondan sonra işte efendim aldığın şeyin, yediğin şeyin içinde alkol olmaması, haram olmaması, hınzır eti olmaması, yağı olmaması bunlar zaten Müslümanların dikkat ettiği, etmesi gereken hususlar. Ama bir de ekmek aldı, pide aldı Peynir aldı, zeytin aldı ama hangi parayla aldı? Aldığı paranın da helal olması. Yani kazancının helal olması, rüşvet parası olmaması. Adama borç verip faiz almış da o aldığı faiz parası olmaması. Bunlar da çok önemli dikkat edilmesi gereken hususlar. Havas orucunda, seçkin kulların orucunda bunlara dikkat ederler. Hem yediklerini temiz ve helal seçerler... Hem de o yediklerini aldıkları paranın helal olmasına özen gösterirler. Bu işte ayağına oruç tutturur, harama yürütmez, kötü meclislere götürmez, kalbine oruç tutturur, işte aklına oruç tutturur. Yani burada bilinen haramlardan uzuvlarını uzak tutmasıyla seçkin kullar, mütteki kullar özel oruç tutarlar diyebiliriz. Bu Böyle oruç tutan ...sayısı azdır. Yani... ...bir milyar oruç tutan varsa... ...böyle oruç tutan bilmiyorum 10 milyon çıkar mı? Dünyadan bahsediyor, Dünyadan bahsediyor. 10 milyon, 5 milyon çok büyük rakam... ...takva sahipleri için. Nerede o kadar takva sahibi adam? Sonra... ...havaz sulhavaz... ...yani seçilmişlerin, daha seçkinlerin... ...özel oruçları vardır... Bunların da oruçlarında daha farklı bir şey. Nasıl ki normal oruçta ağzına burnuna sahip oluyorsun işte. Tenasül uzuna sahip oluyorsun. Üç yer. Öbür havas orucunda göz kulak el ayak da devreye giriyor. Onlara da sahip oluyorsun. Hani onlar orucu bozmasa da e, takvaya riayetsizlikten dolayı orucun sevabını iptal ettiriyor diye. İkinci merhalede korunan Uzulların sayısı artıyor. Daha da zorlaşıyor da. Yeme denişmeden durmak kolay, konuşmadan durmak zor. Ko konuşmak orucu boz bozacak olsa zaten memlekette oruç mu kalmaz. Çünkü herkes dırdır yani. Onun için e, ikinci merhalede sayı artıyor. Ama üçüncü mertebede, üçüncü mertebede kalbi muhafaza devreye giriyor. Yani geri kalan iki mertebeyle beraber ilaveten kalbi muhafaza ne demek Allahü Teala'dan başka bir düşünce, bir sevgi, bir tasa, bir şey kalbe düşmesin. Devamlı kalbi murakabe, kalbi göz altında tutuyor Murakabe demek kalbin sanki bir işte benim sınır boyunu bekleyen nasıl günöbetçiler koyuyorsun oraya gözcü binaları yapıyorsun, oradan aşağı bakıyor sınırı böyle kamera sistemiyle veya utta böyle bakıyor. Bir yerden en ufak bir hareket var mı diye gözlüyorlar ya. Kalbi de böyle gözalt, gözaltına alıyor. Hani böyle kafayla gözüyle kalbe bakmayı kastetmiyorum böyle. Manen, akıl, fikir, ruh toparlanıyor. Bu cemiyetle beraber toplu bir vaziyette kalbe teveccüh ediyor. Yani yöneliyor. Niye? Kalbime giren ne, çıkan ne? Yani neyi düşünüyorum? Masif Allah'tan tahliye. Allah'tan gayri bir tasa var mı, bir düşünce var mı, bir dert var mı, bir sevgi var mı? Tabii ki hanımını seversin, meşru zeminde çocuğunu seversin, ananı, babanı seversin. Onu konuşmuyoruz. Ama sevgi Mevla'yı bastırıyor mu? Mevla'nın sevgisinden öne geçiyor mu? Tercih var mı yani? Gayri ihtiyari, doğal, fıtri olarak insanın sevdikleri var tabii. Meşru ise bu sevdikleri şeyler, meşru ise. Bunlara bir şey demiyoruz. Ama bu sevgiler Allah'ın sevgisinin yanında... Yok hükmünde olması lazım. Görünmemesi lazım. Kaybolması lazım. Mevla'nın sevgisi her şeyden üstün olması lazım. Şimdi bu kontrolü yaparsa yani ne gibi? Kalbine Allah'tan gayri bir dert gel, bir tasa geldi, bir düşünce geldi, bir fitne gel. O Allah'ın zikrini unutturacak kadar, gaflete sevk edecek kadar güçlü geldiyse orucu bozuldu. Ne orucu? Kalp orucu. Buna ne orucu diyorlar? Savunma ı siva diyorlar. Siva gayrı demek. Allah'tan başka şeyler. Yani Allah'tan gayrı şeylerden kalbe oruç tutturmak. Ali Adar Efendi, babamızın inşaat ettiği şiirlerden birinde buna işaret veriyor. Savumu siva eyleyenin iftarı vasılı haktır dediği hak peygamberi. Sonları tabi Arapça'da Osmanlıcada iftari Türkçe'de iftarı diyoruz yani. Yoksa Osmanlı yazılıyor Y ile yazılıyor. iftari Savumu siva eyleyenin iftari. Vasıllı haktır dediği hak peygamberi. Anladın mı? Nasıl şiir deme yani. Alaedir beni Baba iyi bilir bu işleri. Yani buyuruyor ki bir adam kalbini Allah'tan gayri her şeyden uzak tutma orucuna soktuysa şimdi öbür orucun iftarı ne zamandır? Diyelim ki burada üç mertebeden başladık. Üçünün iftarı farklıdır. Birinin iftarı akşam ezan okununcadır. Yani birinci grubun iftarı adam sadece üç şeyden uzak durdu. Yemekten, içmekten, cinselden. E tamam bunun iftarını ezan okunur. Şimdi birkaç dakika sonra adam her şey serbest oldu. İftar. İkinci makamın iftarı nasıldır? E şimdi bu o, oruçlu olmamakla alakalı değil ki. Oruçlu değilken de yalan haram. E bunun da iftarı akşam ezanla bitmez. Çünkü bu takva sahibidir. Takva sahibi olduğu için gözüne yine oruç tutturacak. Harama baktırmayacak. Kulağına haram dinletmeyecek. Eline haram değdirmeyecek. Ayağına harama yürütmeyecek. E bunun iftarı devam ediyor bu da. Bunun iftarı ne zamandır? Öldüğü zamandır. Öldükten sonra artık mesul mükellef olmadığından helal haram kalmaz. Hepsi düşer. Çünkü adam ölmüş. Ahirette zaten sevap günah meselesi yok. Bunun iftarı ölmektedir. Ama Allahü Teala'dan gayri her şeyden oruç tutan, yani kalbine oruç tutturan Savm-ı Siva'nın iftarı ne vakittir? Hak Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki diyor, onun iftarı Allah'a vasıl olduğu zamanlar. Yani ne demek? Mevlan'ın rızasına ve cemaline kavuştuğu zaman. Akşam olsa iftar olmaz. Ölse iftar olmaz. Allah Allah. Kabirde rahat etti cennet bahçesi oldu iftar olmaz. Mahşerde melekler karşıladı, Arş'ın gölgesine koydular efendim sallallah yanına gel. İftar olmaz. Sıratı geçti şimşek gibi iftar olmaz. Mizanda sevabı ağır bastı iftar olmaz. Havzu ı içtiği. içti. İftar olmaz Bu üçüncü merteben iftarının şeyi Ancak Allah'a kavuşmakla olur Yani ne demek Ne zaman cennete girer Yine iftar olmaz Ya cennete girdin daha ne Mevla'yı görmeden iftar olmaz Ben Rabbimin cemalini Görmeden Şahin Akşibendi Hazretleri'ni keşif elinden Bir zat kabrine defnedilirken Gördü ya Defin sırasında gördü yani Hakikaten vefat ettiğinde kabrine gömülürken dolu veli vardı Bukharaz'a o zaman. Kaynıyor bütün meşayih. Bir zat, Efendi Hazreti çok anlatırdı bunu. Zannedersem nefahatül üstede geçiyor. E, i̇ki tane cennet hizmetçisi geldiler. Biz sizin emrinize amadeyiz. Nice yıllardır sizin teşrifinizi bekliyoruz. Dediler. Çünkü ruhaniyet ölmemiş. Kabri şerifinde bir taht getirildi kabri tabi göz alabildiğine genişlik edildi. Şahin Akşemen doğmayacak da bana mı olacak yani? Taht getirildi. Ondan sonra üzerine oturtuldu. E, kuruldu mübarek üzerine. İki horisi geldi. Emri zamadeyiz efendim dediler. E, onlara ne buyur? Benim Allahü Teala ile sözleşmem var dedi. İki sözleşmem var. Bir, bana cemalini göstermedikçe. Bak. İki, bana intisap eden tarikatımdan ders alanları da elimle cennete yerleştirmedikçe hiçbir cennet nimetiyle meşgul olmayacağım. İşte bu Şahin Alihimmet. Ali Himmet. Geçen gün konuştuk ucuz işlere müşteri olmayalım hedefimizi yüksek tutalım meselesi. Hedefin büyüklüğünü görüyor musun? Ya sen Şahin Akşimen olursan öyle olur. Ya da böyle olursan Şahin Akşimen de olursun. İki taraflı konuşabiliriz. ...bizim gibi kapıdan içeri adım atsam yeter. Cennete çöpçü olsam cennete... ...Efendim Hazretleri der, cennette çöp yok ki çöpçü olsun... ...çık dışarı o zaman. Yani çöpçülük gibi bir lafı cennette... ...kapıcılık gibi bir lafı... ...nasıl konuşuyorsun ya? Babam sınıfı mı burası? Cennetten bahsediyoruz adam diyor ki çöpçü olsam yeter. Yani cennete hakaret yani bu terbiyesiz bir ifade. Cahilden hiçbir şey olmaz, cacık olmaz yani. Çünkü ne konuşacağını da bilmez... ...ne isteyeceğini de bilmez... ...ne dua edeceğini de bilmez. Bilmiyor ki cahil. Cennetin durumunu bilmiyor. Onun cenneti niye anlatıyoruz, sahur sohbetlerini anlatıyoruz, anlatacağız. Yani niye anlatıyoruz? E cenneti bilecek ki neler isteneceği bilsin da. Cennete olmaya, olmadık işleri uydurmasın. Şimdi onun için, <gülüyor> cennette berberlik yapayım mesela isteyebilir miyim? Affedersin, salak dolu yani. Berberlik bu mesela, cennette berberlik yapayım diyor. Ulan cennette tüy yok diyoruz, tüs yok diyoruz. E berbere ihtiyaç yok diyoruz, yani bunları bilmedi mi bir adam? Berberlik ister boyacılık ister her türlü bir, bir Hobileri olanlar var Şimdi onun için Biz Allah'ımızı bilmemiz lazım Tabi orta derecedeki insan Cenneti bilmesi lazım ama Yüksek derece havası havası mevlasını bilmesi lazım Buna Arif derler Mesela öbürüne müttakı diyorsun takva sahibi Haramlardan sakınan herkese denebiliyor Salih diyorsun Salih Allah'ın iyi kulu falan falan. Ama Arif diyemiyorsun herkese her arif, yani Allah'ı bilen demektir. Her arif mutlaka muttakidir. Mutlaka salihtir, mutlaka müminir, müslümdir. Bunları konuşmuyoruz. Ama her müslüman arif olabilir mi? Her takva sahibi arif olabilir mi? Salih olur ama arif olamaz. Arif, Allah hakkıyla bilenler demektir. Ekferu el cenneti bülhün Efendimiz çok okurdu bu. Ve illiyyune lizevilel bab Cennet elin ekserisi ahmaklardır. Allah Allah nasıl ahmak olacak çok akıllı cennete girmiş tasavvufi manada şu demektir cennet ağaç köşk sarayla yetinmişler yani oh bulduk aradığımızı bulduk bütün nimetler diz boy cennet yani bunu hakaret etmek için konuşmuyoruz ama oraya takılıp kalan yani e, lazım olan hanenin sahibidir bilmeyenler hanenin talebidir usulü bunlar haneye talip olmuşlar çok da güzel cennete konmuşlar yerimizi bulduk tane lazım demişler Bunlar manevi evliya olan manevi makamına göre biraz ne yapmışlar? Kafasızlık etmişler yani. Uyanıklık etmemişler diyelim. Daha güzel oldu bu tabir. Uyanıklık etmemişler. Daha uyanıklar kimdir? İlliyyun. Yani en yüksek mertebeler kime aittir? Z Ülül Elbâb'a ait. Ülül -el halis akıl sahipleri. Halis akıl sahipleri, işte bana seni gerek seni diyenler. Cennet cennet dedikleri işte Birkaç, birkaç saray, birkaç huri, birkaç ağaç isteyene ver onlara, bana seni gerek, seni gibi işte. Yani Aşık Yunus'un, işte Yunus Emre'nin esas sonra Aşık Yunus onu takliden söylemiş olabilir. Tabi bu yine hikayetendir. Rabiatül Adaviye makamı bunlar. O makamdan gelen o sözlerin devamı bunlar. Şiire dökül, dökülmüşü, nesir halindeki Evliya Allah'ın e, terennüm ettikleri birçok ifadelerinde bunu görüyoruz. Bana sen lazımsın ya Rabbel alemin. Şimdi onun için Havasul Havas'ın orucuna savmı siva denir. Bunların iftarı da ne ezanla olur, ne ölmekle olur, ne cennete girmekle olur. Çünkü Allah en selaluke temamen ni'me ve devamel afiye. Bütün dualarımızda nimetin tamamlanmasını istiyoruz. Sofrada yemek dualarında bunu yapardılar. Sonra yemekte insanlara sorardılar. ihvanından yanında olanlara falan. Nimetin tamamlanması neyle olur evladım? Kimi derdi Müslüman olmamızla. Kimi derdi namaz kılmamızla. Kimi derdi imanlı ölmekle tamamlanır artık. Da. İmanlı öldün bitirdin hesabı. Kimi derdi cennete girmekle. Efendi babamız hepsine derdi ki olmadı. Olmadı. olmadı. Doğru cevap değiller. Doğru cevap nedir? Buyurdu ki, temamun ni'me likaullahi teala. Nimetin tamamlanması, Mevla'ya kavuşmak, cemalini görmektir. Mevla'nın cemali görülmeden nimet tamamlanmaz evladım. Onun için, şimdi nimetin devamı istenir, nimet istenir, afiyet istenir, devamı istenir, bir de tamamı istenir. Tamamlanması ancak Allah'ın cemalini müşahedesiyledir. İşte kalbine oruç tuttur abi. Be. Ben nelerden konuşuyorum şimdi değil mi? Biz de ağzımıza burnumuza zor sahip çıkıyoruz. Daha birinci mertebeyi beceremedik. Ama olsun. Konuşun buyuruluyor. Konuşun. Büyüklerin kelamlarını etmek, büyüklerin makamlarından bahsetmek bizi teşvik edicidir. Neler varmış deriz. Hiç olmazsa kendi orucumuzu beğenmeyiz. Kendi durumumuzu hakir görürüz. Şimdi millete bakıp da hiç oruç tutmayan, namaz kılmayan, dinsiz, donsuzlara bakıp da biz ne mübarek adamız evliya zannediyoruz ya kendimizi. Bir de bu evliya Allah'ın oruçlarını, ibadetlerini tefekkür ettiğimiz zaman biz nerede bu büyüklerin orucu nerede? Ya Rabbi bana bir gün olmazsa böyle oruç tutmayı nasip eyle. Bana bu dostlarının, arif kullarının, cemaline müşahedesini hedeflemiş âli himmet dostlarının orucundan bir günlük oruç nasip eyle Ya Rabbi. Demek lazım. Bunu dua etmeden, efendim bu makamı bilmesen dua etmemişsin. İnsan bilmediği şeyi istemez ki. İmrenmez ki, heves etmez ki. Onun için biz size konuşacağız. Biz size anlatacağız. Benim de makamım değil bu. Konuşmam, hak ettiğim bir makam değil. Ama takliden, efendim, teşebbühen, benzemek bakımından anlatıyoruz. Allah Teala havas olur havas. En seçkin kullarının orucu gibi bir oruç bize nasip eyleyip, kalbimizi, murakabe halini bize ihsan eyleyip, ta ki cennetine girip cemalini görünceye kadar da bu murakabeyi sürdürenlerden eylesin Amin. çünkü mesele nedir devamıdır ama normal normalde oruç tutan fazileti çok ben şimdi sen madem böyle oruç tutamıyorsun bu makamda değilsin öbür orucun boşa gitti demiyorum ki sana ama kazancın ona göredir diyorum yani kazancın sonu yok karın sonu yok maddi boyutu var manevi boyutu var lezzetin sonu yok zevkin sonu yok tadın sonu yok sen şimdi alt e, e, mertebeyle niye iktifat etsene? Muaz radıyallahu ta'l-i vaad-i hadis-i şerifte ne buyurur? Bir adam Ramazan'da oruç tuttu. Bu hadis neyi kastediyor şimdi? Bu hadis sizin tuttuğunuz, yani herkesin bildiği yemek içmek, cinsi münasebetten uzak durmak. E o sonra o sallat sallahu aleyhi beş vakit namazı kılacak. Vakti vaktinde kaza bırakmayacak. Tabi beş vakit namazı kılmayanın orucu da yok, zekatı da yok. Onu söyleyeyim. Tutarsa borcu düşer. Borcunuz olmazlar ama sevabı hiç yoktur. Ahirette orucundan bir fayda göremez. Ancak oruç tutmamaktan dolayı yanmaz. Beş vakit namaz şartıyla ve haccel bu tabi şartlıdır. Zengin ise yol emniyeti varsa, sağlığın sıhati varsa, bir de nisaba malik ise bir sene üzerinden geçmiş, hac o zaman farz olur. Hac zekat gibi değil. Zekatta sağlık şartı yok ya adamı sağlıklı olması, parası varsa verir. Hac'ta sağlıklı olması da şarttır. Yol güvenliği yol tıkanmış, eşkiya kesmiş bilmem ne. Aşini savaş oluyor. Suriye'den uçak gidemiyor. Alttan arabayı yollamıyor. Bir şeylerce böyle bir güvenlik olsa da tabii yol kapanırsa o başka. Beytullah hac ederse yani namaz kılacak. Ramazan orucunda bildiğimiz manada tutacak. Bir de zengin ise Beytullah efendim ömründe bir kere hac yapmış ise yani hakka nallallahu teala Bu kulunun günahlarını bağışlaması, onu günahsız kılması Allah üzerine bir hak olur. Yani Allah'a bir şey vacip olmaz. allah Teala'nın kendisinin üstlendiği ve karara bağladığı ve bozmayacağını söz verdiği bir hak olur. Yani kesin af sözü veriliyor. Ben bunu konuşmuyorum. Ramazanın orucun daha faziletlerini. Şimdi biraz ara vereceğiz. İkinci bölümde konuşacağım inşallah. Faziletleri çoktur. Bu tabi normal Müslümanlar içindir bu faziletler. Ama biz bir üst mertebe bir üst mertebe. E, çıkabilirsek o zaman Ülül Elbap'tan oluruz. Halis akıl sahiplerinden oluruz. gün makamlarına yükseldiriz. Rabbim cümlemizi bu makamlardan mahrum eylemesin. Amin. Bismillah ve elhamdülillahi ve selam ala seyyidina Resulillah Muhammedin ve ala ve sahibi ecmain. Ne konuşuyorduk? Orucun faziletleri. Tabi bazı kısımlarından bahsettik. Meratibinden bahsettik. Fakat e, anladığımız, bildiğimiz manada, zahiri manada tutulan orucun da e, ahiretteki mükafatları İnkar edilemez, reddedilemez. Çünkü ilk basamak zaten bildiğimiz manada oruçtur. Ee, yani İslam'ın şartları. İmam Rabbani Hazretleri e, öyle buyurur bir mektubunda. Kur'an-ı Azimüşşan cennete girme vaadi iman ve ameli salihe bağlandı. İman altı esasa inanmak. E, bu bellidir. Fakat ameli salih ee, sadece şunlardır diye e, sınırlanamaz amel-i salihin de sonu yoktur o kadar zikir çeşitleri var ki o kadar dualar var ki yani binlerce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu sünnet dua var sallallahu aleyhi ve sellem o sonra zikirler var, o sonra nafile namazlar var nafile oruçlar var yani topladığın zaman işte dediğim gibi binlerce iyi amel çıkabiliyor yani işte ana baba iyilikten işte efendim yetimin başını sıvazlamaktan yok öksüze dullara para vermekten işte ne bileyim yerden taşı kaldırmaya kadar yani yol açmaya kadar yani salih amel her şey salih amel iyi bir amel diye konuşursak 60 küsur efendim salih amel yani imanın şubeleri olarak geçiyor salih amele dahildir ya sonra İmam Bey Hakkı mesela Şua iman diye bir kitabı var e, abul iman ama e, imanın şubeleri halbuki orada imanın şubeleri derken imanın amele yönelen amelde görünen e, eserlerini kasteder orada mesela işte hayvana acımaktan tut köpeğe su vermekten tut yani e, susuza yani hayvan bile olsa manasında konuşuyorum e, bütün bu salih ameller zikredilir yani salih amelleri e, hata edemeyiz bir tek bir kitap da bunu kuşatamaz e o zaman cennete girmede bunlara bağlandı. E i̇manı anladık. Amel-i salih desek ki bunların tümüdür. Bunların tümünü yapacaksa cennete girecek anlamı çıkar. E o zaman cennete giren çok az çıkar. Çünkü o amellerin hepsini, sen Muhittin Arabi misin? 4000 sünnetin hepsini yaptım. E bir tek kızım olmadığı için damat alamadım o sünneti yapamadım diyor. Zaten kızın yok sen nasıl yapasın? E şimdi Mahmut Efendi Hazretleri misin? Yani. Dört sünneti terk ettiğini gören Mahmut'un arkasına kılmasın. E şimdi burada kaç kişi kalıyor yani böyle bütün salih amelleri yapacak da cennete girmek için? O zaman burada başka bir şey var. Yani manazı buyuruyor ki salih amellerin tümünü yaparsan cennete girersin manası çıkarsa bu işi zora koymaktır. Milleti cennetten çıkartmaktır. Bu mana doğru olmaz diyor. O zaman ne yapacak? Bazı salih ameller. Olacak. Hepsi olmayınca bir kısmı olacak mutlaka. E bir kısmı olacağı zaman bunlar hangisidir? Hangisidir hangisi değildir? E burada da ayetten hadisten delil lazım. Biz kafamızdan alimler toplansalar şunlardır şunlar değildir. Şunlar yeterlidir. Nasıl konuşacak? Cennete girme vaadini Allah cennete girme müjdesini sözünü onlara bağlamış. Böyle bir konuda istihat geçerli değil ki. Yani çünkü Mevla'nın muradını burada anlamaya çalışıyorsun. Bu sefer Mevla'nın halis fazlı keremiyle bana gelen ilham ile diyor. Yani ilham da biliyorsunuz evliya Allah peygambere gelen vahidir. Evliya'ya gelen ilhamdır. E, kaynağı aynıdır ama oraya da Mevla'dan geliyor, bunu da Mevla'dan geliyor. Fark şudur. Vahiye inanmayan kafir olur. O zata gelen ilhama inanmayan mahrum olur ama kafir olmaz. Yani ona nasipsiz olur o faziletten. Şimâ Rabbi Hazretleri ne kadar güzel Tabi bir tespit etti diyemiyorum Çünkü ilhamla gelen şeyde tespit olmaz Halis Fazbu Kerem'iyle Gelen ilham ile bana ilka edildi ki Yani kalbime bildirildi ki Bu salih ameller İslam'ın Beş şartı Allah Allah Ne kadar doğru ama Çünkü amenüde iman ettiler altı şart Vamülü salihat salih ameller Beş şart İslam şartları Yani iman şartları İslam şartları Yerine getiren de halel cennet. Cennete girdi. Ne güzel bize şey izah etti görüyor musun? O olmasa. Yani hiçbir kitapta da ben görmedim. Bu kadar da kitap okurum. Bu mektubatın bu ifadesini hiçbir kitapta görmedim. Salih ameller İslam şartları yeter diyor. Çünkü yeter derken yani bunlarla cennete girilir. Yoksa adamın hiç günah olmayacak. Öbür ibadetlerin hepsini yapacak. Böyle şartlar e kim kimse ki kim yapacak tamamlayacak hiç günahsızlık veya bütün iyilikleri yapmak kimine e kimse güç yetiremez ki. Onun için beş şart. 5 e beş şart kelime-i şehadet zaten imandan ayrı olarak bu dille ikrardır. Amele gülü. E zaten Ahmedullah meleketullah raen tü billah meleketine amen okumak imandır demiyoruz ki sana. Adam inanmadan amen okusa Müslüman olur mu? Oradaki iman aklül kalptir. Yani kalbin bu görüşlere bağlanıp kalması ve şüphesiz bir şekilde inanmasıdır. İnanmasıdır. Adam dilsiz ise amen tübillah diyemez ki dili yok. E, bu adam Müslüman olamayacak. Yani orada amen maksat nedir? Allah'a inanmak melek Kalben, aklen, fikren bunlara inanmaktır. Bu onun için... Amelde alakası yoktur. Sadece akılda, beyinde, fikirdedir. Velev ki dille telaffuz edilmese de inanmak imandır. Bunlara altı esas ama. İslamoğlu gibi kader tartışmalı dediğin anda iman altı esası bozdun, yoldan çıktın. İman dairesinden çıkarsın. kader inkar, birini inkar, hepsini inkardır. Amentü bölünmeyi kabul etmez. Şimdi öbürü salih ameller nedir? İslam şartları. İslam şartları da nedir? Şu hadiste bildirilmiştir. Buniyel <gülüyor> İslam ala khamsin. Şehadetel la illallah ve Muhammedur Resulullah ve salat ve itai zakat ve hac el ve savmu Ramazan. Bazılarına o Ramazan ve el beyt. İslam 5 temel üzerine oturtulmuştur. Birisi Allah'tan gayri ilah olmadığına Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şahitlik etmek. Bak dikkat et. İnanmak demiyor. Şahitlik etmek. Bu şahitlik nedir? Dille ikrardır. Onun için bu imandan farklıdır. Bu ameli salihe giren. Kelime-i şehadet okumak ameli salih. Ne demek? Dilin zikridir. Yani kalben inandığın şeyi dille söylemektir. Dilin zikridir. Dilin zikri ne demektir? Hani, Allah la la alâllâ, la la la la la ameldir bu. Dilin zikri ameldir. İman değildir ki. Nice imansızlar da dilinden bunu söylüyor. Ama imanı olmadığı için ameldir ama salih değildir. İmanlı olursa zikrettiği zaman o ameli salihittir. Kalbişi değildir çünkü dilişidir. Dillen zikri konuşuyoruz. Onun için bir gelmeye şahadet, Ramazan-ı Şerifte şahadeti çok yapın, istiğfar çok yapın. Bunlarla Rabbimizi razı edeceksiniz. Sonra iki isteğinizi çok yapın. Birinden cenneti isteyin, birinden cehennemden sığının. Kesinlikle felah bulacaksınız, cennete erişeceksiniz. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la illallah ve, ve, <gülüyor> la yes el ve Bu dört kasteti çok yapın hadisinin dördü burada bu zikirlerden Dördü. Birleştirmişiz onu. Evvelce ben akledemedim onu. Tek tek söylüyorum. Sonra baktım Şeyh Malik Hazretlerinin bir sohbet kasetini dinliyordum. Çok eski bir sohbetinde bunları cem etmişler. Yemen meşayhi. Yani akletmişler. sünnet hasene yapmışlar. Güzel olmuş yani. Bu dördünü birlikte zikredeceğiz. Yani 89. saat. Derginin 89. saat. Hep önde açık olsun. Eğer ezberlediysen tamam açık olmalı, halde yok. Ezberlemediysen koy iftar sofrasında, yanlaşın. Çoluk çocuk 3 kere 5 kere tekrar edin. Buyuruluyor. 4 gazeteti çok yapın. Şimdi. Salih ameller nedir? Birisi ki meşakatin zikridir, dille ikrarıdır yani. Bu amele giriyor, imana girmiyor. Sonra namaz, oruç, hac cekat. Zaten cekat nisaba malik olup bir sene üzerinden geçmiş olan şartları var. Haccın da bazı şartları var. Beden sahati, yol emniyeti, yine nisab zenginlik şartı. Namaz, oruç, oruçta yine sağlık şeyi yani Müslüman bir doktor tutamazsın dese, o da düşebiliyor. Namaz Kafası sallanan hiç kimseden kalkmaz. Bir adam diyorsa ki benim kafam hiçbir yerim oydurma. Her yerim felç. Meflüç vaziyetteyim. Hiçbir yerim kıpırtaşma. Kafanı oynatabiliyor musun? Oynatabiliyorsun. Kafanı oynatabiliyorsan namaz farzı düşmez. Ama başını da oynatamıyor. O zaman gözlen, kaşlan namaz olmaz. O zaman düşer. İyileşirsen kaza lazım gelir. İyileşmezsen Mevla sormaz. Çünkü başını oynatamayacak kadar ağır vaziyette. Bu itibarla e, büyük bir müjdedir. Salih amellerin tümünü yapmak e, bize şart koşulmamıştır cennete girmemiz için. Bir kısmını yapmakla iktifat etmiştir. Bu bir kısmı da İslam'ın beş şartıdır. Salih amel olarak. Şimdi bu usta yine e, bize fikir verir. Delil de geç, olmuş oluyor. Yalnız bir ilavesi var. Amr İbni Muratel ediyor. bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bu sayı hadiste geçiyor. Kuzağa kabilesinden. Yani bunlara Kuzağa'i deniliyor. Sahabeden olan bizzat. zat. Hiçbir zikredilmiyor. Bazı şehirlerde bu zatların isimleri bazı şerhlerde verilmiş olabilir. Metinde yok. Dedik ya Resulallah. Söyle bana bakayım. Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edersem. Yani ki iman ettim zaten. Dilimle de bunu ikrar edip söylersem. Şimdi İslam birinci şartını söylüyor. Ama o İslam beş şartı diye konuşmuyor burada, bunu söylüyor. İki, o salavatil kabise, beş vakit namazımı kılarsam. Pazarlık yapardılar bazı buzatlar. O sunturamadan Ramazan orucunu tutarsam. Üçüncüyü de bulduk. Yalnız ilave var. O da nedir? Ve kumtu teravihleri de kılasam. Teravih burada çok ciddi manada şartlar yani arasında İslam şartı diye demiyorum yanlış anlama. Bu zatın e, zikrettiği şartlar arasına geçiyor. Teravih'i de kılarsam bu çok önemli. Vatet üzere zekatı da verirsem burada hacçı söylememiş. Artık o zekatı verirse... zekatlıksa hacca da gitmeklik olduğunu anlaşılıyor zaten. O da içinde mündemiştir yani. İslam'ın şartlarından farz olduğu için hatsız olmaz farz olan. Belki hastaydı. Belki yol emniyeti yoktu. Belki hastaydı. Mesela o da olabilir. Şimdi o kişinin özel hali de olabilir. Onun hakkında dörde iner. Değil mi şimdi? Onun hakkında ikiye iner. Adam şimdi doktor da tutma demiş. oruçta tutamıyor. E, Fakir zaten. Zekat da düşmüş. haçta da düşmüş. Bunun hakkında nereye, nereye indi? Beş şart. İkiye indi. Kelime şehadet zikriyle namaza indi yani. Öbüründe mükellef olmuyor ki adam. Bunun gibi yani Burada bunları söylüyor. Femim ben ene. Söyle bana ben kimlerdenim? Ben nerenin malıyım? Kimlerin adamıyım diyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona buyuruyor ki İbni Huzeyme sahinde geçiyor. İbni Hibban'da geçiyor. Birçok kaynak var. Buyurdu ki Sahabe de orada onlara da şahit ediyor. Kim bu adamın dediklerini yaparak ölürse. Yani bu adama özel konuşmuyor. Şahadet Namaz, oruç, zekat, bir de teravih. Bak dikkat et bu şartlar, bunların hepsinde ince iş, ilimler ve işaretler ve delaletler var. Öyle bir kelime atlanmaz burada. Çünkü biri eksik olduğu takdirde bu meşrut yerine gelmez. Müjde yerine gelmez yani. Buyurdu ki her kim bu adamın söylediği sıfatları haiz olarak ölürse... İki parmağını böyle dikti, yani parmaklarını böyle kaldırdı. Burada ki ne var ne biyi ne ve şu eder kıyamet günü. Peygamberler bu taraf, diyelim bu taraf, sağ taraf olsun. Sıttıklar bu taraf, şehitler bu taraf, burada duruyorlar. Bu adam da bu parmak bunun yanında nasıl yakınsa. Bu iki parmak gibi olurlar. Ne kadar ama teravih önemini görüyor musunuz? Bu müjde de herkese... Şimdi bak cennete girmek ayrı bir şey dikkat et. Çünkü cennete girersin, yanıp çıkarsın, sonra girersin, kaç bin sene sonra çıkarsın. Şimdi burada farklı bir müjde var. Burada nebilerle, sıttıklarla, şehitlerle iki parmak gibi yakınlık var. Bu adam cehenneme girmesi hiç söz konusu olmaz. Nebilerle beraber olan... Zaten cehennemden yanıp çıkanlar da pek peygamberlerle iki parmak gibi de yana olmaz yani. Makam itibarıyla. Bu adama yüksek bir makam vaat edildi. Fakat burada malem yavukka valide. Ana babasına isyan etmemek şartını da ben ekliyorum. Yani bir adam bütün İslam şartlarını yene getirirse ana babanın meşru isteğiyle. ana baban dedi ki açıl. Kızına dedi ki başını aç. Bacağını aç. Kız dedi ki çarşaf giyeceğim. Dinlemeyecek ana babayı. Oradan dinlemek haramdır. Anladım. Baba dedi ki oğluna sakalını kes. Ben seni böyle istemiyorum bilmem. Kesemez. Sakal tıraşı haramdır. Haramda baba ana babaya itaat yok. Çünkü bu ufak tefek bir konu değil ki. Haramdır yani. Onun için yok bana e, içki getir. Yok beni zina götür. Bunlar gayrimeşru şeylerdir. Bunu ana baba da istese bunlara itaat etmiyor. Ama para ver, haçlık ver, şunu ver, bize şunu al. Klima al soba al, dolaba al. Çocuk da bıkmış. Bu anam babamın da istemekleri bitmiyor. Böyle şey yok. İstekleri meşru mudur? Meşru. Ama lazım değil. Seni alakadar etmez. İki tane var. Seni alakadar etmez. <gülüyor> <gülüyor> ana babana itaat et. Lafdinle Bütün malından seni çıkartsalar da bütün malından seni çıkartsalar da nerede şimdi öyle çocuk? Neyse ana babalar akıllı olsun da Çoluğun çocuğunu günah sokacak teklifler yapmasınlar. Çünkü sonra cehenneme onları atmış olurlar. Cehenneme atmış ol. Madem ana babasınız merhametli olmanız lazım. Tefsirde ne diyor Hulbiyanda? Diyor ki bir ana baba çocuğunun yapmayacağını anladığı bir şey varsa onu istemesin diyor onlarda. Niye isterse yapmazsa günah girer. İstemesin çocuğunda günah sokmasak ki cehenneme sokmasın. Ana baba akıllı olacak. Şimdiki ana baba biliyor ki çocuk çay vermeyecek. Ona gidiyor ki de çay versene bana. Çocuk diyor ki sen al. E biliyorsun bu çocuk böyle daha sen ne çay istiyorsun her gün ya. O sonra git şunu yap. O diyor ki yapmıyorum. Bilmem ne. Ne oldu bir günah, iki günah. Kebair günah bir de büyük günahlar. Ana babaya isyandan çocuğu da. E ço e çocuğum niye böyle? Ya Bana ne yani ahlakını sen verseydin. Terbiyesini sen verseydin. Yani o ayrı bir konu. Ondan ben mi sorumluyum? Bana ne soruyorsun? Ama şu var. Çocuğunun laf dinlemeyeceğini bilen ana babalar o şeyi teklif etmesin. Da kardeşim ya. Bak çocuk müjdelerden marum oluyor. Çünkü meşru istek, Çay isteyebilir anası babası. Para ister. Olmadı. Bir daha ister. Bir daha ister. Çocuk da öf ya, püf ya, bıktım ya. Alıyoruz alıyoruz. Durumun. Kime dağıtıyorsunuz bunları ya? Geçen hafta buzdolabını doldurduk. Bir haftada nereden bitti? Konuşma böyle şeyler. Varsa paran alacaksın. Bütün malın bitene kadar anana babana itaat et. Hadis sahiptir yani. Tabi alttan alırız anneciğim işte. Ben de çoluk çocuğum var. Ben de geçimim sıkışıyor. Nasıl yapsak acaba? Könlünü al, ayağını öp, başını öp. Beni alakadar etmez. Ben de kendime göre beni alakadar eden kısmıyla muhatabım. Ben de ona göre hareket ettim anamla babamla. Ben de başıma ona göre imtihanlar gelmedi mi? Senden kat katı fazlası geldi. Üf demiş miyim? Yok. Bir itaatsızlığım var mı? Yok. Sesimi yükseltmiş miyim? Yok. Ama keyfime değil yani. Bayağı da imtihan yaşadım. Maddi manevi. Ama itaat edeceğiz arkadaş. Biz ayeti hadis okuyorsak, milleti anlatıyorsak en başta biz amel edeceğiz de. Ondan sonra iş paraya dokundu. Ne anası babası arkadaş ya. Ben enayi miyim ya parayı? Pul edecekler. Boş yere bana para istiyorlar. Öyle bir şey yok. İkna edebilirsin. Konuşamayacak ama itaat. Yani meşru isteklerde itaat. Ama içki, kumar, faiz, fuş. Ananın, babanın gayrimeşru talepleri var. Bunlarda itaat. <gülüyor> Yaratana isyan nakrasında yaratılmış itaat yok. babanda babanın da mahluk olduğuna göre itaat edilmez buyuruyor. Şimdi anaya, babaya isyan etmese diyor, işte Ramazan orucunu bunlardan biri olarak şart kabul ediyor. Bir de teravihi de burada eklemiştir. Ente ilahe ilahe ilahe gayruk.